Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programı ile yine huzurlarınızdayız. Bugünkü konumuz Yaşlılık ve Dine Hizmet. Soru Günümüz insanı 40-50 yaşlarına geldiğinde yaşlılık emeklilik ve işe yaramazlık duygusuna kapılabiliyor. Kulluk ve dine hizmet açısından yaş faktörünü değerlendirir misiniz? İslam'da asıl olan insanın çalışabildiği müddetçe işinde, mesleğinde çalışmaya devam etmesidir. Hele Allah yolunda yapılan hizmetlere gelince bu mevzuda hiç mi hiç bir emeklilikten, işi gücü bırakıp bir kenara, köşeye çekilmekten bahsedilemez. Çünkü din yolunda hizmet, bir yönüyle ubudiyet gibidir ve bundan dolayı insan, ruhunu teslim edeceği ana kadar Allah'a kullukla mükellef olduğu gibi, Allah yolunda hizmet etmekle de mükelleftir. Nasıl ki insan ayakta gücü yetiyorsa ayakta, oturarak gücü yetiyorsa oturarak, hatta ancak sırtüstü bir şekilde yerine getirebiliyorsa sırtüstü bir şekilde, fakat her halükarda namaz vazifesini yerine getirmekle mükelleftir. Aynen öyle de insanın gücü neye yetiyor, takati neye elveriyorsa, o ölçüde dinini anlatmak, din için çalışıp çabalayan bir hizmetin arkasında durmak, ve ona destek vermekle de mükelleftir. Ve böyle bir mükellefiyet, insandan hiçbir zaman düşmez. Son nefesimizi verinceye dek. Bu noktada konumuzla münasebeti dolayısıyla, Yaşar Tuna Gür Hoca'dan bizzat dinlediğim bir hatırasını size nakledeyim. Kendisinden ders okudukları Hüsrev Hoca, sırtüstü yatarak dahi olsa elinde kitabı tutabildiği sürece talebelerine ders vermeye devam eder. Fakat son zamanlarında artık o durumda dahi kitabı elinde tutamaz olur ve elindeki kitap zaman zaman cüp diye yere düşer. Onun bu halini gören talebeleri bu durumun makul bir mazeret teşkil ettiğini söyleyerek hocalarının ellerinden kitabı almak isterler. İşte o esnada Hüsrev hoca ellerini kaldırıp Allah'ım beni mazur gör, bırakmak istemiyordum ama bunlar kitabı elimden aldı der ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya durur. Bu zaviyeden meseleye bakılacak olursa, insanın belli bir yaşa geldikten sonra, Allah yolunda yerine getirmekle mesul olduğu vazifeyi bırakıp, bir kenara çekilmesinin geçerli bir mazeret olmadığı olmayacağı anlaşılacaktır. Evet, imkan elverdiği sürece Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde koşturup durmak hem vazifemiz, hem de dine karşı borcumuzdur. Bir kez daha ifade edelim ki, nasıl ölüm gelip kapımızı çalacağı ana kadar, namaz, zekat, oruç gibi ibadetler, mükellefiyetler bizden düşmemektedir. Aynı şekilde din-i mübini İslamı ı İla ve dünyanın dört bir yanında ruh-u revan-ı Muhammedi'nin, aleyhissalatu vesselam, şehbal açmasını sağlama istikametinde, cehd gayret içinde bulunmak da takati ölçüsünde hepimizin üzerinde bulunan bir sorumluluktur. Ve bu sorumluluk son nefesimizi vereceğimiz ana kadar devam eder. Civan pire, pir civana muhtaç. Ne var ki, bir zamanlar din-diyanet adına bir toplantıdan diğerine koşan, bir yerde gönülleri şahlandırma, diğer yerde ise heyecanlara yeniden heyecan katma istikametinde gayret sarf eden, elinde bir meşale sürekli başkalarının mumunu tutuşturma ve böylece cihanı aydınlatma derdinde olan bazı kimseler, yaşlarının ilerlemesiyle kendilerinde bir yorgunluk hissedebilir hissedip genç ve zinde oldukları dönem ölçüsünde bir aktivite, bir performans ortaya koyamayabilirler. Onların bu halini görüp artık bundan sonra kendileri gibi koşamayacaklarını düşünen bazı gençlerse onları dışlayabilir. Veya o şahıslar kendilerini dışlanmış, kulvar dışına atılmış hissedebilirler. Bu durumda yapılması gereken bir zamanlar küheylanlar gibi koşturup duran o insanlara, onların yaş ve seviyelerine göre bir vazife teklifinde bulunmaktır. Gerekirse onlardan bir meclis teşkil edilip, müktesebat ve tecrübelerinden istifade edilir. Böylece gençler de onların tecrübelerinden faydalanır ve gençliğin heyecan ve dinamizmini realize etme imkanı bulurlar. Yani bir taraftan koşturması gerekli olan gençler koşturup dururken, beri taraftan fikir üretebilecek tecrübe ve birikim sahibi belli bir yaşa ulaşmış kişiler, onların arkasında durur. Takdir edip alkışlar ve onlar için birer aşk şevk kaynağı haline gelirler. Böylece hiç kimse vazifeden geri kalmamış ve atalete mahkum bir duruma düşürülmemiş olur. Bildiğiniz gibi Ümmü Haram validemiz ilerlemiş yaşına rağmen o günün imkanlarıyla Kıbrıs'a kadar gelmiş ve orada vefat etmiştir. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de yaşına başına aldırmadan deve sırtında İstanbul'a kadar gelmiş ve nihayetinde surların dibinde vefat etmiştir. Onların ön saflarda koştuklarını gören gençlerse onların bu halinden daha bir hız almış ve adeta bir maraton sergilemişlerdir. Meseleye bu açıdan bakıldığında vazife ve koşturmanın hiçbir zaman bitmediği görülür. Ancak vazife sürdürülürken kimin ne yapacağı ve ne ölçüde yapacağı çok iyi belirlenmelidir. Evet, vazife taksimi yapılırken bir taraftan dinin ruhundaki yüsür, kolaylık prensibi esas alınıp herkese takati ölçüsünde bir vazife tahmil edilmeli, diğer taraftan kimsenin onuru kırılmamalı, kuvey maneviyesini sarsacak tavır ve davranışlar içerisine girilmemelidir. Az önce ifade edildiği üzere o büyükler, senatör meclisleri gibi sürekli takdir edilip gözlerinin içine bakılan ve her zaman Engin fikir, tecrübe, müktesebat ve mütealalarına müracaat edilen bir sertacı iptihac gibi görülmelidir. İhtiyarların koşmaya güç yetiremedikleri yerlerde ise gençler öne atılmalı, onların dualarını alıp burada koşma ameliyesi bize düşüyor demelidirler. Böylece bir taraftan yaşlıların fikri aktivite ve heyecanlarından istifade edilmiş, diğer yandan da gençlerin dinamizmi değerlendirilmiş olur. Evet, gençlerin tecrübesizliğine bakarak onları kenarda tutma, hafife alma, vazifeden azletme, ellerini işin altına sokmalarına engel olmak suretiyle inkişaf edip gelişmelerine set çekme doğru olmadığı gibi, yaşlandı diyerek birilerini emekli etme, ve hak yolunda yapacakları hizmetten onları dışlamaya kalkışma da doğru değildir. Herkes yapabildiği kadar hizmet etmeli ve sonuna kadar bu işe el uzatmaya çalışmalıdır. Zaten hizmet eden insanlar kendi aralarında yaşlarına başlarına göre bir vazife taksimi yapar ve daha sonra bu taksime göre herkes kendine düşen sorumlulukları yerine getirirse ortaya rantabl bir hizmet konulmuş olur. Hasılı, bir Müslüman vefat ederken işinin başında vefat etmelidir. Ders takrir eden ders takrir ederken, eli kalem tutan yazarken, kitap tasih eden tasih işiyle meşgulken, gezip dolaşma sorumluluğu olan yolculuk esnasında, hicret eden kahramanlarsa hicret ettikleri yerlerde vefat etmelidir. Yani herkes, Hakk'a hizmet adına nerede koşturuyor, hangi kulvarda bulunuyorsa, orada vefat etmeli ve böylece ölümünü değerler üstü değere ulaştırmalıdır. Değerli dinleyenler,